Bir önceki yazımızda Allah Resulü'nün peygamberliğine şahitlik etmenin dört hususu gerektirdiğini söylemiştik. 1. Haber verdiklerinde onu sallallahu aleyhi ve sellem tasdik etmek. 2. Emrettiklerinde ona sallallahu aleyhi ve sellem itaat etmek. 3. Neh kaçınmak. 4. Allah'a yalnız onun sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği şekilde itaat etmek. Geçen 2 aylık sürede Allah'ın izin verdiği kadarıyla bidatlerin iptal edilmesindeki usuller ve bidatlerin ortaya çıkış nedenlerini zikrettik. Bu yazımızda ise bidatlerin zararları üzerinde duracağız. Bidatin zararları. Allah'ın yasakladığı her şeyde kulların dini ve dünyası için zararlar olduğu ve yasakların bu zararları kullardan def etmek için vaz edildiğini biliyoruz. Bidatte kişinin dini ve dünyasına, topluma ve ferde bir takım zararlar verdiğinden, dinimiz şiddetle sakındırmış, bidate ve ehline tavır alınmasını istemiştir. Şeriatın nas kılması ve İslam ulemasının istinbatıyla bidatin zararları şu şekilde zikredilebilir. 1- Bidat sahibinin ameli Allah katında reddedilir. Bidatçı ister itikadi isterse ameli olsun, dinde uydurduğu bidatle Allah'a daha fazla yakınlaşmayı murad eder. Allah subhanallahü ve Taala ise onu kastının zıddıyla cezalandırır, amelini kabul etmez ve onu kendi mukaddes zatından ve rızasından uzaklaştırır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde şöyle buyurdu. Kimin yaptığı amel bizim yolumuz üzere meşru kıldığımız ve yaptığımız şekilde olmazsa onun ameli reddedilir. Kim dinimizde olmayan bir yenilik çıkarırsa o amel reddedilir. Bu hadislerde dinde olmayan yenilik iki kısmı ayrılmıştır. Biri dinde aslı olmayan sonradan ortaya çıkan yenilikler, diğeri ise aslı İslam'da olup Allah Resulü'nün uygulama şekline aykırı olan yenilikler. İki hadis dikkatle okunursa Allah Resulü her ikisini de aynı kategoriye sokmuş ve reddetmiştir. Kim Rabbine karşılaşacağı günde ecir almayı umuyorsa salih amel işlesin. Rabbine ibadetinde hiçbir şeyi şirk, ortak koşmasın. Kehf Suresi 110. Ayet İbni Kesir Rahimehullah salih amel yapsın. O şeriata muvaffık olan ameldir. Hiçbir şeyi şirk koşmasın, yani sadece... Allah'ın rızası kastedilerek amel işlesin. Bu iki şart amelin kabulü için gereklidir. Mutlaka amelin ihlaslı ve Resul'ün şeriatına uygun olması gerekir, demiştir. Bidat'in sair zararları görmezlikten gelinse ve sadece bu zararına dikkat edilse dahi bidatlerin yersizliği ve sahibine verdiği zararın büyüklüğü anlaşılır. Bidat, kişinin ebedi hayatını ve uhrevi saadetini bulandıran, insanı iki hayattan en hayırlısı olan ahiret hayatının güzelliklerinden mahrum eden bir beladır. 2. Bidat sahibini lanetliler sınıfına dahil eder. Rabbimizin en yüce olan ve kullarının ihtiyaç duyduğu sıfatı şüphesiz onun rahmetidir. Lanet ise kişinin rahmetten uzaklaştırılması ve ondan mahrum olmasıdır. Bidatçı alemlere rahmet olarak gelen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem diliyle lanetlenmiştir. Medine Allah tarafından haram kılınmıştır. Kim orada bir bidat çıkarırsa Allah'ın, beleklerin ve tüm insanların laneti onun üzerine olsun. Allah ondan hiçbir yaptığını kabul etmesini etmeyecektir. 3. Bidatçı kıyamet günü havuzun başından döndürülecektir. Kıyamet gününde havuz başında sizden yanıma gelenleri bekleyeceğim. Ancak bazı kimseler bana gelmekten alıkonulacaktır. Ben ey Rabbim bunlar bendedir, benim ümmetimdendir diyeceğim. Bana şöyle denecek, onların senden sonra neler yaptıklarını biliyor musun? Senden sonra ne yenilikler çıkardıklarını biliyor musun? Ben de derim, yazıklar olsun benden sonra değiştirenlere. Bidatçılar, sonradan yenilik çıkaran, bulduğuyla yetinmeyip değiştirenler, havuza kadar başlarına gelecek olanın farkında değillerdir. Havuzun başında, Allah Resulü ile karşılaştıklarında hakikati öğreneceklerdir. Cezalar amelin cinsindendir. Onlar ittibayla emrolundukları Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ittiba etmemiş dinde bidatler, yenilikler çıkarmışlardır. Allah Resulü ile karşılaşma anında da bu amellerin cezası ile karşılaşacaklardır. Sabahlara kadar ümmetim, ümmetim diyerek ağlayan, kendisine verilen icabet hakkı saklı duayı, Ümmeti için kıyameti erteleyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu insanlara acımayacak ve yazıklar olsun benden sonra değiştirenlere diyerek tepkisini belli edecektir. Her bidatçı bu tehdide muhataptır. Birilerinin değişikliklerin bazısına hasene diyerek insanları aldatması kişiyi diniyle kumar oynamaya itmemelidir. Neredeyse bütün naslarda lafızların umumi olduğunu ve her bidatçıyı ayrım yapmaksızın kapsadığını görüyoruz. Yukarıda zikrettiğimiz hadisin bazı lafızlarında asabımdan bazıları demiştir Resul. Yani yenilik çıkaran, bulduğuyla yetinmeyen, Allah Resulü'nü görme şerefine nail olan sahabe dahi olsa bu akıbetten müstesna değildir. Her kişinin bu noktayı baz alarak sünnete bağlılığını ve bidatlerle arasındaki mesafeyi gözden geçirmesi gerekir. 4. Her bidat bir sünneti öldürür. Dinde bidat çıkaran hiçbir kavim yoktur ki mutlaka Allah ondan benzer bir sünneti çekip almasın. Bu lafzı İmam Ahmet müsnedinde Allah Resulü'nün hadisi olarak rivayet etmiştir. Aynı söz tabi'in ve selefe ait sözler olarak da nakledilmiştir. Hasan bin Sabit ve Ömer bin Abdülaziz gibi kimselere ait sözler olarak da nakledilmiştir. Racih olan sözün hadis değil de selefe ait bir söz olmasıdır. İbn Abbas radıyallahu an şöyle der. İnsanların bidat çıkardıkları her yıl mutlaka bir sünnet ölür. Böylece bidatler canlanır, sünnetler yok olur. Buna misal olarak namazlardan sonra yapılan sesli tesbihatı verebiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra ashabıyla beraber toplu ve sesli tesbihat yapmaz, herkes zikirlerini münferit yapardı. Daha sonra bu sünnet değiştirildi ve toplu yapılan sesli tesbihat uygulamaya kondu. Bu bidat namazların en önemli sünnetlerinden olan vakit namazlarına bağlı nafine namazları evde kılma sünnetini öldürdü. Şöyle ki, Allah Resulü farz namazların dışında kılınan namazların evde kılınmasını ister ve fiili olarak da böyle uygulardı. Farz namazlar dışında kişinin kıldığı en faziletli namaz, evinde kıldığı namazdır. Buhari, Müslim Tesbihat için mescitte kalan insanlar bu sünneti terk etmiş, namazlarının tümünü mescitte kılar olmuşlardır. Bunun bir misali de kabirler ve mescitlerin yapım ve tezyinidir. Bu iki mekan dünyanın içinde ahireti insanı belli bir süreliğine de olsa dünyanın cazibesinden kurtarıp asıl yurdunu ona hatırlatan mekanlardır. Kabirlerin ve mescitlerin süslenmesinin yasaklanması bu hikmete mebniğdir. Bundan ötürü kabirlerin bir karıştan yükseltilmesi, üzerine isim yazılması, kireçlenip belirginleştirilmesi ve üzerine kandil asılması yasaklanmıştır. Cabir radiyallahu an Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ediyor. O kabirlerin kireçlenmesini, üzerine oturulmasını ve üzerine bina yapılmasını yasakladı. Mescitlerin sade olması teşvik edilmiş, onu süslemenin ve süsüyle övünmenin kıyametten önce vuku bulacak münkerrattan olduğunu haber vermiştir. İnsanlar mescitlerin süsü konusunda övünmede yarışmadıkça kıyamet kopmaz. Ebu Davud İbni Mace ''Ben mescitleri süslemekle emrolunmadım.'' Ebu Davud Bu konuda insanların Rasûl'ün sünnetinden yüz çevirmesi, böylesi hayırlı bir sünnetin bu mekanlarda ahireti hatırlamanın ölmesine neden olmuş, neredeyse bu mekanların süsü ve ihtişamı insana daha fazla dünyayı hatırlatır olmuştur. Bunun bir misali de ölülere Fatiha okuma bidatinin bu konuda valid olan sünneti öldürmesidir. Ayşe annemiz Allah Resulü'nün kabir ziyareti yapanlara şu duayı öğrettiğini nakletmiştir. Esselamu aleyküm ey bu diyarın ehli! Allah'ın izniyle bir gün biz de sizlere katılacağız. Sizler için ve kendim için Allah'tan afiyet talep ediyorum. Bugün Fatiha okumak o denli yaygınlaşmıştır ki insanların çoğu bu sünnetten haberdar dahi değildir. 5. Bidatçı tevbeye muvaffak olmaz. Allah Resulü'nden şu hadis nakledilmiştir. Allah bidatçıyı tevbeden men etmiştir. Bu hadisten ne kastedildiği hususunda ilim ehlinden farklı görüşler varit olmuştur. Bir grup alim hadisin zahirini alarak, bidat ehli tevbe etmek istese dahi Allah onlarla tevbe arasına perde koyar demişlerdir. Yani bidatinden tevbe etmeye muvaffak olamaz ve bu hal üzü ölür. Bu tefsirlerini delillendirirken şu esaslara dayanılır. Bidat, kalpleri ifsad eden şüpheler babındandır. Kur'an, bu ve benzeri durumları kalp hastalığı, kalbin eğrilmesi olarak isimlendirir. Ve bu halin sürekli artarak devam edeceğini, sahibinin bu hal üzere can vereceğini söyler. Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların kalp hastalıklarını arttırmıştır. Bakara Suresi 10. Ayet Onlar eğrilince Allah da onların kalplerini eğrildi. Muhakkak Allah fasık kavmi hidayet etmez. Saf suresi 5. ayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bidat taifelerinden haricileri ümmetine tanıtırken bu noktaya dikkat çekmiştir. Onlar Kur'an'ı okur da boğazlarından aşağıya inmez. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar bir daha da ona dönemezler. Seleften de bu ayetlerin ve hadisin içeriğini destekleyen ve bidatçilerin her geçen gün daha kötüye gideceğini, tevbeye muvaffak olamayacaklarını bildiren sözler varid olmuştur. Ali'den radıyallahu anh şu söz nakledilmiştir. Bidatçı bidatini terk edemez ancak ondan daha şerli bir bidate geçer. Hasan-ı Basri'den rahimehullah buna benzer şu söz aktarılmıştır. Allah, bidat sahibinin tevbe etmesini kabul etmez. Bazı alimlerde tevbe herkesin tevbesinin kabul olacağını söylemiş, kafirin dahi tevbe ettiği takdirde Allah'ın affına mazhar olduğuna delalet eden nasların varlığını delin alarak bu hadisi farklı yorumlamışlardır. Mağrib cihetinde bir kapı vardır. Bu kapının genişliği veya bunun genişliği, binekli bir kimsenin yürüyüşüyle 40 veya 70 senedir. Allah o kapıyı arz ve semaları yarattığı gün yarattı. İşte bu kapı, güneş batıdan doğuncaya kadar tevbe için açıktır. Tirmizi. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, son nefesini vermedikçe Allah kulun tevbesini kabul eder. Biliyoruz ki müşrikler de dahil Allah'a tevbe etmek isteyen herkes bu kapsamdadır. Allah subhanallahü ve Teala kendisine çocuk nispet eden, ona şirk koşmak suretiyle hakaret edenleri dahi tevbeye davet etmiş ve bunun kapısını kıyamete kadar açık tutmuştur. Malumdur ki tevbeye davet edilenlerin cürmü, bidatçının cürmünden çok daha büyüktür. Öyleyse nasları bir arada değerlendirmeli ve ortaya bir sonuç konulmalıdır. Bu hadis, bidat sahibi hak yol üzere olduğunu zannettiğinden, onun bu zanlığı tevbe etmesine engeldir şeklinde anlamalıyız, demişlerdir. İbni i Teymiye Rahimehullah konuyu şöyle izah eder. Bundan dolayı, Sufyan-ı Sevri gibi seleften birçok imam, bidatler şeytana masiyetten daha sevimlidir, demişlerdir. Çünkü bidatlerden tevbe edilmez, masiyetlerden tevbe edilir. Onların bidatlerden tevbe edilmez sözlerinin anlamı şudur. Bidatçı, bidatini din edinmiştir ve kötü ameli ona din adına süslü gösterilmiştir. Amelini güzel gören elbette ondan tevbe etmeyecektir. Çünkü tevbenin ilk adımı amelin kötü olduğuna inanmaktır. O amelini güzel gördükçe ondan tevbe etmeyecek, birakiz ona devam edecektir. 6- Bidat İslam ümmetini böler Allah katında en değerli şey tevhiddir.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 Allah'a ortak koşanlara ağır gelir. Allah ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır. Şura Suresi 13. Ayet Müslümanların birliği sağlayacak esaslara önem verip ayrılığa sebep olacak şeylerden kaçınmaları farzdır. Çünkü vacibin kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir. Bidat'in zararlarından biri de ümmetin bölünmesine neden oluşudur her heva sahibinin hevasına uyarak dinde çıkardığı bidat, bir başkasına göre sapıklık sayılır. Bu da Müslümanların bölünme nedenidir. Yine Allah, Subhanallahü ve Teala yolun tek olduğunu, insanların belirlenmiş yol dışındaki yollara girmesiyle dinde ayrılık yaşayacaklarını belirtmiştir. İşte bu benim dost doğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip, onun yolundan ayırır işte size bunları Allah sakınasınız diye emretti En'am suresi 153. ayet Bugün ümmetin yaşamış olduğu bölünmüşlüğün sebeplerinden biri taifelerin sonradan uydurdukları ve hakkında delil olmayan bid'atlardır Her bid'at yeni bir yol her yolsa ümmeti bölen bir tefrika vesilesidir Abdullah bin Mesud radiyallahu anh şöyle rivayet eder Resulullah yere dümdüz bir çizgi çizdi ve sonra şöyle dedi, ''İşte bu Allah'ın dost doğru olan yoludur. Sonra o çizginin sağından ve solundan çizgiler çizdi ve şöyle dedi, ''İşte bunlar sapık olan yollardır. Her yolda bir şeytan vardır. Bu yolda yürümeleri için insanları çağırmaktadır.'' Sonra elini çizginin üzerine koydu ve şu ayeti okudu, ''İşte bu benim dost doğru yolum. Artık ona uyun.'' ''Başka yollara uymayın, yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız.'' diye emretti. Enam Suresi 153. Ayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her hutbesinin başında yolları ikiye ayırır ve en hayırlı yolun kendi yolu olduğunu, bunun dışında kalan ve sonradan çıkan yollarınsa dalalet yolu olduğunu belirtirdi.'' Şüphesiz sözlerin en doğru olanı Allah'ın kelamıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. İşlerin en şerlileri sonradan ortaya çıkanlardır. Her yenilik bidat, her bidat sapıklıktır. Buradan anlıyoruz ki Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden olmayan her yol yenilik kapsamındadır ve sapıklıktır. Bu yollar iyi niyetle ihdas edilmiş olsa da insanları bölmekten ve onları müstakim olan yoldan uzaklaştırmaktan başka bir şeye hizmet etmez. 8. Her bidat daha şerli olanına kapı arılar. Bidat sahibi başladığı noktada duramaz. Her geçen gün bidatı onu yeni bidatlere sevk eder. Vardığı nokta başladığı noktadan çok daha şerlidir. Çünkü sünnet yolunun dışına çıkan insan şeytanın ve hevanın esiridir. O ikisi neyi emretse onu yapacak, onların gösterdiği doğrultuda ilerleyecektir. İnsanlık tarihine baktığımızda, küçük olarak görülen ve dinde olmayan yeniliklerin sahiplerini helak eden şeylere döndüğünü görürüz. Bazen ameli bidat, insanları itikadi olan bidatlere sevk eder. Buna örnek olarak geçen yazımızda zikrettiğimiz rivayeti verebiliriz. İmam Darimi, Sünenin Mukaddimesinde, Amr bin Seleme'den radiyallahu anh şu rivayeti aktarır. Biz Abdullah bin Mesud'un kapısında sabah namazından önce oturuyorduk. Ebu Musa el-Eş'ari geldi. Ebu Abdurrahman ibni Mesud henüz çıkmadı mı diye sordu. Bizler hayır dedik. Ebu Abdurrahman çıkınca hep beraber yanına gittik. Ebu Musa az önce mescitte bir şey gördüm. Daha önce hiç görmediğim bu şeyin hayırlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Sonra anlatmaya başladı. Mescitte halkalar halinde oturmuş, ellerinde taşlar olan ve başlarında bulunan birinin ''Yüz defa tekbir getirin'' demesiyle tekbir getiren insanlar gördüm. Aynı usulle yüzer defa kelime-i tevhid söylüyor ve Allah'ı tesbih ediyorlar. İbni Mesud, ''Onlara ne dedin?'' dedi. Ebu Musa, ''Sana danışmadan bir şey demedim.'' diye karşılık verdi. ''Onlara iyiliklerini değil, kötülüklerini saymalarını emretseydin.'' dedi ve mescide girdi. Biz de onunla beraber girdik. Halkalardan birinin yanına geldi ve dedi ki, ''Bu yaptığınız nedir? Ey Ebu Abdurrahman! Zikirlerimizi saydığımız taşlardır. Kötülüklerinizi sayınız. Ben iyiliklerinizin zayi olmayacağını garanti ederim. Ey Muhammed ümmeti! Ne de çabuk helaka yöneldiniz.'' Allah Resulü'nün bedeni çürümeden, kullandığı kaplar kırılmadan ve ashabı henüz aramızdayken mi sapıtacaksınız? Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki ya sizler Muhammed'in üzerinde olduğu yoldan daha hayırlı bir yol üzeresiniz ya da sizler sapıklık kapısını açmaktasınız. Vallahi ey Ebu Abdurrahman, biz bu yaptığımızda hayrı elde etmekten başka bir şey kastetmedik. Hayrı amaçlayan nice insan ona ulaşamaz.'' Allah Resulü Kur'an okuyup da boğazlarından geçmeyecek, onu anlamayacak insanlardan bahsetmişti. Zannım odur ki onların çoğu sizdendir. Kıssayı rivayet eden Amr bin Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Bu halkada bulunanların çoğunu nahrevan gününde haricilerin safında, bize karşı savaşanlar arasında gördüm, dedi. Ümmet arasında ameli bir bidat ortaya çıkıyor, bu bidat sahiplerini zamanla akidevi bir bidate sürüklüyor. İbadetle ilgili bir meselede sünnetten sapanlar, ümmeti 1400 yıldır meşgul eden bir bidatin pençesine düşürüyorlar. Günümüzde de durum farklı değildir. Ameli bidatleri önemsemeyip süküt edenler bu durumun Allah'ın yardımına engel olduğu gibi sahiplerini itikadi bidatlere sevk ettiğini bilmiyor ya da bilmek istemiyorlar. Bazı yeniliklere ameli olarak bakıp onları küçümseme gafletine düşülmemelidir. Çünkü dinin kamil olduğu ve yenilik kabul etmeyeceği ilkesi bir defa çiğnendi mi, bunun dinin her alanına sıçrayacağı, sahibini ameli olarak savurduğu gibi itikadi olarak da savurabileceği düşünülmelidir. Rabbimizin Kur'an'da müteaddit defalar, şeytanın adımlarına uymayın buyruğu bu ve benzeri durumlara dikkat çekmek içindir. Amelî bidatler, şeytanın insanları itikadi bidatlere götürmek için ilk adımıdır. Bazen de bidatler insanı şirke götürür. Nuh'un aleyhisselam kavmi buna en güzel örnektir. Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Ved'den, Suva'dan, Yevus'tan, yeuktan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin dediler. Nuh Suresi 23. Ayet bu ayetin tefsirinde i̇bn Abbas radiyallahu anh ve seleften bazıları Nuh'un aleyhisselam kavminde şirkin nasıl yaygınlaştığını anlatmışlardır. Bu isimler esasen Nuh kavminden bazı salih adamların isimleridir. Bu iyi kimseler vefat ettikleri zaman şeytan onların mensup oldukları kabimlerine, bunların adlarına bir takım putlar dikin ve onlara bu adamların isimlerini verin diye vahyetmiştir. Onlar da putları dikmişler ve bunlara o iyi kimselerin adlarını vermişlerdir. Bu heykellere ilk zamanlarda ibadet edilmemiştir. Nihayet bunları dikmiş olan nesil vefat ettiği ve bunlarla ilgili bilgiler unutulduğu zaman cihalette bunlara tapılmıştır. Buhari Başka bir rivayette şöyle geçer. Bunlar salih insanların isimleriydi. Vefat ettiklerinde bunlara tabi olanlar dediler ki, biz bunların resimlerini yaparsak onları gördüğümüzde Allah'ı hatırlar, ibadetleri daha bir şekle yaparız. Resimlerini yaptılar. Bu nesil ölüp yeni bir nesil gelince şeytan onlara yaklaştı ve atalarınız bunlara ibadet ediyor ve onlarla yağmur talebinde bulunuyorlardı dedi. Böylece bu putlara ibadet edildi. Salihlerin resimlerini çizmek onları hatırlatsın diye onlara türbe yapmak peygamberlerin mirasında yoktur. Ne hayatlarında böyle bir şeye geltenmiş ne de sözlü olarak insanlara bunu tavsiye etmişlerdir. İyi niyetlerle ihtisas edilen bid'atler zaman içerisinde nesinlerin Allah'tan Subhanallahu ve Teala başkalarına ibadet edilmesine neden olmuştur. Benzeri bir durumu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi ve Hristiyanlar için de kullanmıştır. Ümmü Habibe ve Ümmü Seleme, Nebi'ye Habeşistan'da gördükleri bir kiliseden ve içindeki resimlerden söz ederler. Bunun üzerine Nebi şöyle buyurur. Onlar aralarında salih bir kimse öldüğünde, kabri üzerinde bir mescit inşa eder ve içine o gördüğünü suretleri resmederler. Onlar Allah katında yaratılmışların en şerlidiridir. Abdullah bin Mesud radiyallahu anh bu konuda bizleri şu değerli nasihatlerle uyarmaktadır. İnsanların sonradan çıkardıkları yeniliklerden sakının. Muhakkak ki din kalplerden bir kerede sinilip gitmez. Fakat şeytan insanların kalbinden iman çıksın diye bidatler ihdas eder. İnsanların kendilerine farz kılınanları terk edip Rableri hakkında konuşmaları yakındır. Kim o zamana kavuşursa kaçsın. ''Nereye?'' diye soruldu, ''Nereye değil, kalbiyle ve diliyle kaçsın, bidat ehlinden kimseyle oturmasın.'' diye cevap verdi. Asrımızın şirki ve putu olan demokraside bidat bir din olarak kendini İslam'a nispet edenlerin hayatına bir defada girmemiştir. İslam'ın yönetim anlayışını tartışanlar, halifenin yetki sınırlarını istibdat olarak isimlendirenlere içinde yaşadığımız vaka gösterilse ve şu an konuştuklarımızın 50 yıl sonra varacağı netice budur denilse, konuşmamaya yemin eder, kalan ömürlerini tevbeyle geçirirlerdi. Buradan anlıyoruz ki İslam'a uygun olmayan ve sonradan ortaya çıkan her tartışma, amel ve düşünce, itikad daha şerlisini içinde barındırır. İlk adımı atılan şehrin varacağı noktayı kimse hesap edemez. Çünkü her başlangıç şeytanın ilk adımına ittibadır ve şeytani bir yola girişin ilk merhalesidir. Şeytani olan bir yoldan İslami ve Rahmani bir sonuç elde edilemez. 9. Bidatler İslam'ın pak suretini bozar İslam, fıtrat dinidir. Onu hakkıyla düşünen ve fıtratı bozulmamış her kişi insanlığın kurtuluş reçetesinin bu dinde olduğunu bilir. Allah'a hamdolsun ki İslam dini bugün dünya gündemindedir. Özellikle küresel şer odaklarının İslam beldelerini işgalleri ve bu işgallere cevap olarak başlayan İslami direniş dünyanın İslam'ı konuşmasını sağlamıştır. 11 Eylül hadisesinden sonra dünya dinlerine çevrilmiş Kur'an meyallerinin stoklarda tükendiğini, yayıncıların çoğu zaman meyal taleplerine cevap veremediklerini biliyoruz. İslam'a yönelen ve onu araştıran bireyler her zaman onu asni kaynağından araştırmıyorlar ya da asni kaynakla yazanla yetinmiyor, ona mensup olduğunu iddia eden insanların hayatlarına da bakıyorlar. Özellikle batıda her geçen gün bir yenisi çıkan ve hızla yayılan mistik tarikatlarla karşılaşıyorlar. İslam diye onların ve şeyhlerinin uydurduğu, Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği bir takım manzaralara şahit oluyorlar. Allah'ı subhanallahu ve Teala anmak diye kendini şişleyen, kula kulluğa hayır diye girilen bir dinde şeyhlere kulluk edildiği, el-hay ve el-kayyum olan Allah'a değil de bez parçasına, toprak, taş ve ölülere tevekkül edilen bir din buluyorlar. Aklını ilah edinen ve yüzyıldır bunalım yaşayan bir Avrupalı bazen de modernistlerle karşılaşıyor. Avrupa'nın yaşadığı sorunların asli sebebinden kaçarken, İslam'ın da insanları buna davet ettiğini, aslında insanların Allah'a değil, Allah'ın yarattığı akla göre hüküm vermek zorunda olduğunu iddia ettiklerini görüyor. Bu ve benzeri ismi İslam olup da sonradan eklenen akidebi ve ameli bidatlerle İslam'dan hiçbir eser taşımayan akımlar İslam'ın pak çehresini kirletiyor, ona yönelmek isteyen insanların onu tanımasına engel oluyor. Fazla uzaklara gitmeye gerek yok. Bugün biz davetçilerin insanları İslam'a davet ederken karşılaştığı en büyük zorluk da bu değil midir? Başkalarının uydurduğu ve dinden olmadığı halde Uygulana uygulana dinden zannedilen yanlışları izah etmekten veya ondan kaynaklı şüphelere cevap vermekten pak İslam'ı anlatamıyoruz. Avamın zihni uydurulmuş dinle o denli kirlenmiştir ki saf ve halis tevhidi İslam dışı yeni bir din olarak algılıyor ve cephe alıyor. Elbette bu biz davetçileri hikmetten uzaklaştırmamalı, halis dini anlatmamıza engel olmamalıdır. Ancak ameli ve itikadi bidatlerin zamanla insanları ne hale getirdiği konusunda da bu durum bizde bidatlere karşı hassasiyet oluşturmalıdır. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 35. sayısında yayınlanmıştır.